Su hakkına hoş geldiniz. Ben Akkün İlhan. Ben Noray Yüce. Geçtiğimiz günlerde Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu yine her zaman olduğu gibi bir toplu açılış ve temel atma töreninde ilginç cümleler sarf etti. Ee, çok iddialı cümleleriyle biliniyor zaten Veysel Eroğlu. Biz de programımızda sık sık dile getiriyoruz. Şöyle bir şeyler demiş. Ee, Tayyip Erdoğan'dan önce İstanbul susuzdu. Hı hı. Mardin, Kars, Edirne, İzmir, Sinop, Mersin, 76 şehir susuzdu. Bütün şehirlere suyu biz getirdik. Ee, artık ha, bir de şeyden bahsetmiş. 3 yıl önce başlattık biz bu projeyi diyor. Bin günde bin göletle sulama yapılacak dedik. Allah şükür onu da bitirdik. Bu bir dünya rekorudur. Bin günde bin gölet ve sulaması diye reklamlara başlamış. <gülüyor> evet. Bu konuşmasında e, sadece su meselesine değil muhtelif meselere eşkin açıklamalarda bulunuyor. E, yaptıklarını anlatıyor. Bunlardan bir tanesi şu ana kadar 1909 tane dereyi Türkiye'de inşa ettik. Dereleri ıslah ettik diye e, bir cümle. Tabii ki dereleri... ...inşa etmek mümkün değil... E, ...dereleri ıslah ettik... ...demek istiyor... ...ama çok iddialı bir e, cümle yine... E, ...orman faaliyetleri aralarında... E, ...alanında muazzam bir başarı... ...kaydettik diyor... ...yine ormancılık alanında... ...bir evet. de orman teşkilatımız... ...orman bölgelerinde yaşayan vatandaşlarla... ...hasım değil... ...bundan sonra hısım olacak... ...o bölgeleri kendilerine gelir getirici ...bir hale getireceğiz diyor... Evet. Aslında bu konuşmasının içerisinde buna benzer çok iddialı cümleler yani. var. Evet. Ama son cümleye ilişkin belki evet. bugünkü programımızın içeriğine geçmeden önce birkaç bir şey daha söyleyebiliriz. Ee, i̇şte o bölgeleri kendilerine gelir getirici hale getireceğiz Hı -hı. E, lafın üzerine... Ee, Biliyorsunuz ki e, ormanlık alanlarda hmm. e, işte köylülerin e, ağaç kesmesi, e, gelir elde edici faaliyetlerde bulunması çok sıkı takiptedir. Herkes hmm. istediği gibi ormanlık alanda faaliyette bulunamaz. Bunlara nasıl gelir getirecekler merak hmm. konusu. Oysa ormanların evet. farklı şekillerde özellikle özel şirket yararına gelir getirici hale dönüştürüldü aşikar. Aynen. Evet şimdi Veysel hayallerine bakıyoruz, iddialarına bakıyoruz. Bir de gerçeklere bakıyoruz. Biz bugün programımızda gerçeklerden bahsedeceğiz. Manyas Gölü'nden başlayalım. Geçen haftanın haberleri bunlar. E, Manyas Gölü yoğun bakımda diye zaten haberlere yansıdı. Avrupa Konseyi tarafından 15 Mart 1976 tarihinde bunlar yıllar yıllar önce tabiatın en iyi korunduğu yerlere verilen A sınıfı diplomayla ödüllendirilmişti burası. Hatta buranın bir ismi de Kuş Cenneti. Olarak biliniyor Milli Park ancak çevre kirliliğinden dolayı yoğun bakım ünitesine alınmış durumda gerekli müdahaleler yapılmaz ise zamanında Milli Park özelliğini bile kaybedecek noktaya gel gelmiş durumda zaten bu nedenle de 23 Şubat'ta bir basın toplantısı yapıldı. ...göldeki yayılı azot fosfor kirlilik oranları yüzde seviyelerine kadar geldi diye açıklamalar yapıldı ve daha pek çok açıklama yapıldı. Evet, e bahsedelim. göldeki <gülüyor> oksijen azlığı gölün doğal yaşam dengesini bozduğu ifade ediliyor. Gölün çevresinin iki üç metre bataklık sarmış durumda deniliyor kuşların beslenme kaynakları azalmış. Bundan dolayı ağır metaller kuşların bünyelerinde birikerek yaşamları için ciddi bir tehdit oluşturulduğu da, da ifade ediliyor. Hmm. Ee, yine göl civarındaki araziler üzerinde çeltik, mısır, şeker pancarı, ayçiçeği ekilmekte. Bu tarım alanları çok kirli göl suyu suyuyla pardon söyleyemedim. Hmm. Ee, sulandığı için aynı zamanda bu da ayrı bir e, problem. Hmm. Ama bu çift taraflı bir problem. Bu tarımsal faaliyette kullanılan kimyasal e, ilaçlar da e, aynı zamanda suyu kirletir bir durumda. Evet, aynen. Aslında tabii 2000 yılından beri devam eden bir mesele. Bu daha önceki programlarımızda da birkaç kez bahsi geçti. Gölde yaşayan canlıların popülasyonu kirlilikten dolayı azalıyor da. Bandırma çevresinde bulunan o fabrikaların atıkları buraya geliyor. Göl kıyısındaki evlerin atıkları yine... Kuş cennetine geliyor. 10 ee, sene önce günlük 10-15 ton balık çıkarken şu anda 20-30 kilo civarında çıkıyor balık. Bütün pislikler, bütün o atıklar Manyas Gölü'ne geliyor. Dolayısıyla balıkçılık da bitmiş durumda. Şimdi 40 kayık balığa çıkıyormuş ama hepsi de bomboş dönüyor. Ee, çünkü kirlilikten dolayı balıklar azalmış durumda. Evet. Ee, bu haberin başında da ifade etmiştik. 23 Şubat tarihinde bir basın açıklaması Yapıldı. Bu basın açıklamasında tabii ki gölün e, durumuna dikkat çekiliyor ama aynı zamanda talepler de sıralanıyor. Hı hı. Bunların yapılması gerekir deniyor. Bunlara da biraz yer verelim. Manyas Gölü'nün biyolojik çeşitliliğinin korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması için gölü kirleten sanayi ve maden kuruluşlarının ticari kaygılarla çalıştırmadıkları arıtmalarının çalıştırılması sağlanmalıdır deniyor. Hı hı. Çok basit bir şey. Başta ilk önce... E, Veysel Eroğlu'nun e, iddialarını, övünmelerini evet. dile getirmiştik. Hı -hı. E, bunların yapılması gerekebilir. Bazılarının yapılması gerekiyordur mutlaka. Ama basit e, öncelikli basit yapılması gerekenler evet. de var. On, onlardan bir tanesi örneğin e, az önce bu talebin içerisinde dile getirilen e, ticari kaygılarla çalıştırılmayan arıtma sistemlerinin çalıştırılması. Hı -hı. Evet. ...o kadar basit bir şey yani. Bunu yapamazken bin günde bin göl falan. İnandırıcı olmuyor. Sonuçta. Evet, kesinlikle. Son olarak da Manyas Gölü ile e, şu, ilgili şunu söyleyeyim Kuraklıkla da boğuşan bir yer burası. Hı -hı. 2014 Ocağı'nda su e, 200 metreye çekilmişti. Kuş yuvaları karada kalmıştı. Bu en ekstrem haliydi aslında her kurak dönemde ilk etkilenen yerlerden birisi bütün bu sulak alanlar ilk etkilenenlerden oluyor. cennet diyorlar ama maalesef artık cehenneme dönüşmek üzere diyebiliriz. Biz evet derdik. yani bu cennetin korunabilmesi için daha doğrusu eski haline döndürülebilmesi için ee, yereldeki insanlar mücadele ediliyor ediyor bunun Hı -hı. için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar sadece basın açıklaması yapmakla kalmamışlar Hı -hı. Ee, işte balıkesir milletvekilerine e, meclisteki çevre komisyonuna e, ulaşmaya çalışıp Hı -hı. dertlerini duyurmaya çalışıyorlar. Evet... Şimdi bir başka kirlilik, su varlıklarımız nasıl kirleniyor ondan e, onu örnekleyen bir başka durum var. Ergene Nehri'nin halini hepimiz biliyoruz zaten harap durumda. Geçtiğimiz hafta çok acı bir haberle e, yani bu haberi aldık. Tarihi bir taş köprü var Ergene'nin üzerinde. E, oradan tarihi taş köprünün üzerinden bir genç, 17 yaşında bir genç kendisini e, öldürmek için atmış. Arama ve kurtarma için gelen resmi ve sivil kurtarma ekipleri... ...ve balık adamlar, dalgıçlar arama yapmak için ergeneden akan o sıvıya dalış yapamamışlar. Çünkü akan sıvı artık su değil, niteliği belirsiz bir sıvı. A4 diyorlar ona. O kadar tehlikeli ki bu suyun içine girmek. E, bu dalgıçlar o koruma e, amaçlı giyindikleri kıyafetlerle bile içeriye suyun içine giremiyorlar... ...ve bir araştırma yapamıyorlar. Evet. Şimdi yine bakana dönelim... Sadece Veysel evet. Eroğlu'na dönmeyelim. Diğer bakanlara da bakalım. E, çünkü Ergen'e üzerine de çok iddialı laflar e, edilmişti vakti zamanında. Çok da geç yani e, önceki tarihlerde değil. Hı. Yakın tarihlerde de söylenen laflar var. E, bunlardan bir tanesi veysel evet. Eroğlu tarafından 2011 yılında sarf edilmişti ve şöyle demişti veysel Eroğlu bizim hedefimiz 2014 yılında Ergene Nehri'ni temiz bir hale getirmek Hı -hı. demişti 2014'ü geçeli e, Hı -hı. iki yıl oldu evet. aynı yıl daha e, aynı yıl içerisinde biz halici temizlemişiz Ergene bizim için çocuk oyuncağı evet. demişti bu <gülüyor> e, ...yine Reysel Eroğlu... Evet. ...2015 yılında... Evet. ...Ergen'in tertemiz olacağını... ...ve kendisinin de Ergene'de ...yüzeceğini iddia etmişti. <gülüyor> İntihar edecek belli ki. İntihar istiyor. İşte öyle demeyelim. Ee, ama hmm. yani böyle bir durumda... ...yüzemeyeceğini hatırlatmak evet. gerekiyor. Şu anda bir... E, ...gencin cesedi... E, evet. ...kirlilikten dolayı... Yani. ...arama yapılamıyor, Ergen'e nehrine... ...girilemediği için bulunamıyor. Evet. Ergen... Sağlık Bakanlığı'nın da bir lafı vardı hı hı. Ergen'e ile ilgili. Ne demişti? Ee, o da 2013 yılında... ...yaptığı bir hı, açıklama evet. vardı. İnşallah hı. iki yıl sonra hep birlikte... Ergene'de balık tutacağız... ...demişti. Yani hem balığı yiyeceğiz zehirli hem de kendimiz atacağız Ergen'e'ye. Ergen'e aslında... ...1500'e yakın e, sayıda... fabrika atıklarıyla... ...kirletilmeye devam ediliyor... Trakya bölgesindeki çiftçilerin yaklaşık olarak 300 bin dekarlık birinci, ikinci ve üçüncü sınıf tarım alanlarının e, beslendiği en önemli akarsu bu. Hı hı. 1990 yılına kadar yüzülen ve balık tutulan bir nehirdi. 90 yılından 1990'lardan itibaren ciddi bir şekilde kirlenme başladı. Bir dönem Trakya tarımsal sulamanın simgesiydi. Şimdi ise maalesef Türkiye'de nehir kirliliğinin sembolü olmuş durumda. Evet, hı hı. aslında Ergene ile ilgili olarak. Şunu da söyleyebiliriz. 2011 yılında Havza Ergene Havzasını Koruma Eylem Planı yapılmıştı. Evet. Ancak bu evet. hayata bir türlü geçirilemiyor. Geçilemediği gibi daha da e, vahim bir duruma geliyor Ergene. Eee evet. sadece e, ıstrancılarla sınırlı tutmamak da gerekiyor. Yani İstanbul'un da e, hem besin açısından hem de su varlığı açısından önemli bir e, ...varlığını teşkil ediyor... ...ama e, taş ocakları... E, ...kırma eleme tesisleri... ...çimento fabrikaları... ...dere yataklarına kontrolsüzce bırakılan... E, ...harfiyat atıkları... E, ...yine... ...RES'ler için son dönemde... E, hmm. ...Trakya bölgesinde gelişiyor... ...kesilen ormanlar... ...nedeniyle... E, evet. ...hızla e, yok oluşa doğru... ...sürükleniyor... ...aynen... Ve evet, tabii bütün bu kıyım sürerken şunu da söyleyelim aslında ıstrancalar Avrupa'nın en önemli beş doğa alanından birisi. Son buzul çağında bile yaşamın devam ettiği söyleniyor ıstrancalarda UNESCO'ya sunmak üzere hazırlanan rezerv, e, biyosfer rezerv alanı çalışması yapılmıştı. E, dünyada sadece üç noktada bu tip ormanlar var. İşte Amazonlar, Afrika, Kongosu, Kırklareli, İnea'da. Şimdi bunları düşündüğümüz zaman burası için hani restorasyonu için daha iyi hale getirilmesi için projeler yapılmış. Ama maalesef bu tip projeler, korumacı projeler hiç hayata geçirilemiyor. Hep yok eden projeler hayata geçiriliyor. irili ufaklı pek çok proje maalesef ısırancaları yok ediyor. Ergene Nehri'nde kirletiyor. Evet. Aslında su varlıkları açısından hani koruma öncelikli olmak... Durumunda e, su temini açısından da bu çok önemli e, İstanbul'un evet. e, suyunu temin etmek önemli bir sorun bunu kabul etmek gerekiyor Tabii. yani çok evet. yoğun bir nüfusa temiz su sağlayabilmek e, oldukça e, kapsamlı bir çalışmayı gerektiriyor bunun için ne yapmak lazım öncelikle bunun için e, var olan barajlardaki e, Hı -hı. veya su toplama havzalarındaki suyu temiz e, Hı -hı. tutuyor olmak gerekiyor. Ama bir haber daha var yine geçtiğimiz haftadan Sazlıdere Barajında e, 11 yıldır e, suya lahm karıştı. Lahm suyunun karıştığına ilişkin bu e, Sazlıdere Barajı e, yıllık 55 milyon metreküp kapasitesiyle İstanbul'un en önemli içme suyu kaynakları arasında yer alıyor ve 11 yıldan beri nasıl oluyor da bu suya e, lahm suyu karışabiliyor. Evet. Şimdi karışıyor. Ee, i̇nsanlar gerçekten hem köy halkı bu durumdan rahatsız hem de bu konudan haberdar olan e, herkes. Köy halkı 11 yıldır başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere yetkili mercilere defalarca müracaat etmiş. Ama hiçbir şekilde kalıcı çözüme ulaşamamışlar. İşte Arnavutköy Belediyesi, İBB, Başbakanlık İletişim Merkezi Bimer başta olmak üzere pek çok yetkiliye ...makama e, dilekçe vermişler ama herhangi bir cevap alamamışlar. Vicdan azabı çektiklerini söylüyorlar. Kötü kokudan rahatsız olduklarını söylüyorlar. Ama maalesef herhangi bir şey, e, bir sonuç alamıyorlar. Hayvanları da zaten bu sudan içiyor. E, pek çok şekilde bu sudan kendileri de zehirleniyorlar. Evet, nedeni ise şu... Bu... Bu küçük çekmece gölüne yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta sazlı barajının yani yanında e, bir şey var. Yerleşim birimi var. 400 küsür haneli, 500 küsür haneli Sazlı Bosna köyü var. Hı. Bunun kanalizasyonu e, kuyuyla sağlanıyor ve bunun e, periyodik olarak temizlenmesi gerekiyor. Ama e, bu periyodik temizlik yapılmayınca ya da süresi uzayınca... ...yeterince sık yapılmayınca. Evet, evet e, kuyudan taşmalar meydana geliyor ve bu taşmalar da işte e, baraj göletine e, doluyor... ...ve bütün problem de buradan e, ortaya çıkıyor. Evet. E, öncelikli olarak buranın e, temizlenmesi gerekiyor. Evet. Çok basit bir şey. Yani hmm. e, işte çok iddialı lafların yanında... Çok basit ee, çözümler Çok basit bunlar. çözümler Hı -hı. yapılabilecek e, adımlar atılmıyor. Bunun yerine e, şunu tercih ediyorlar. Yine Veysel Eroğlu söylemişti Hı -hı. herhalde. Temizlenmeyecek su yoktur demişti. Evet. Yani kirletiriz. Kirletiriz ne olacak? Temizleriz. Enerjiyi de harcarız. Işte. Evet parayı, parayı da, da harcarız. harcarız. Bunun parasını da nasıl olsa biz vatandaşlardan alırız. Kire alırız <gülüyor> bir şekilde hatta e, karıyla birlikte. Şimdi ara vermeden önce bir şey daha söylemek lazım. Senin dediğine geliyor Nurhan. Şimdi basit çözümler yerine yapılabilecek şeyler yerine hep daha büyük projeler, göz alıcı şeyler. Şimdi de suyu temiz tutmak yerine İstanbul'a yeni baraj e, kurmak istiyorlar. E, İstanbul ve Kocaeli il sınırlarında içme suyu projesi kapsamında 3.21 megavatlık Sungurlu HES Kurulması planlanıyor. Bu da devlet su işlerinin 14. Bölge Müdürlüğü, İstanbul İli, Şile ilçesi Ava Mevkii ve Kocaeli Kandıra ilçesi Akçova Mevkii... sınırları içerisinde bir Sungurlu deresi var. Bunun üzerinde bir adet hes kuracaklar, bir de içme suyu barajı olacak. Ee, şimdi hep aynı şeyi söylüyoruz ama hakikaten elimizdeki suyu kirletiyoruz, onu temiz tutmayı bilmiyoruz. Sonra gidip yeni yeni barajlar açıyoruz. Ya da su varlıklarını yok ediyoruz. Aynen, i̇şte kuzey evet. ormanları. Şimdi tören bitti. Üçüncü köprü, hı hı. E, son paleti mi e, takıldı? Evet. E, orada da ifade ediliyor. E, defalarca da söyledik. E, kuzey ormanlarını katletmek, e, İstanbul'un kuzey bölgesindeki ormanları katletmek, su varlıklarının azalmasını hı hı. E, temin Daha etmek çok anlamına evet. gelir. Suyumuzu yok etmek demek yani. Evet. Evet şimdi bir ara verelim şarkıyla ondan sonra devam edelim haberler devam edecek. Ahmet Ali Aslan'dan dinliyoruz. Su akar, deli bakar. Çeviri Işıklar ve su Su hakkında bu hafta önce e, Veysel Eroğlu'nun yine bir toplu açılış ve temel atma töreninde e, ortaya bıraktığı iddialarla ilgili konuşuyorduk. O iddialardan bahsedip ondan sonra Türkiye'nin gerçeklerinden, su gerçeğinden bahsetmeye başladık. Çeşitli haberleri yorumluyorduk. Şimdi programımızın ikinci bölümünde önemli bir olay. E, Çevre Bakanlığı Munzur'da Danıştay kararına uymadı. Onunla ilgili bir haberimiz var. Munzur Çayı'nın üzerine yapılması planlanan baraj ve heslerle HES'lere ait imar planları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandı. Oysa Danıştay 10. Dairesi 2013 yılında ÇED raporu olmayan projeye onay ve izin verilemez kararı vermişti. ÇED olumlu raporu alınmadan Munzur Çayı üzerine kurulması planlanan 4 baraj ve 6 HES projesi var. Bunlar 1983 yılında Devlet Su İşleri tarafından Tunceli Munzur Projesi Master Planı raporu ile birlikte hazırlanmış. ...hazırlanan plan çerçevesinde Konaktepe Barajı'na 2010 yılında e, lisans verilince... ...doğa ve koruma, doğa koruma ve milli parklar genel müdürlüğü tarafından... ...Munzurçayı üzerine yapılması planlanan bu baraj ve HES projeleri... ...üstün kamu yararı e, Kararı. kararıyla e, işte tekrar e, gündeme alınıyor. Karardan sonra da Munzurçayı üzerine yapılması planlanan bu baraj ve HES'ler... E, ...milli park gelişme planına da işleniyor, oraya da dahil ediliyor. Ve plan Temmuz 2012 döneminde e, o dönemin Çevre ve Orman Bakanlığı'nca onaylanarak yürürlüğe giriyor. Evet, evet. uzun bir e, süreci var yine bu. Evet ve karışık. Evet Konaktepe. Konaktepe'ydi. E, barajının ve altı HES Hı -hı. yapılması Munzur Çayı üzerinde. Buna karşı da yıllardan beri yine verilen bir e, mücadele Hı -hı. var. E, 13 Mart tarihinde Munzur Koruma Kurulu... Dedef e, sadece İstanbul'da değil e, İstanbul'un dışındaki 4-5 ilde Hı -hı. E, bu e, kararı protesto etmek e, ve işte Muzur üzerindeki bu e, baraj ve e, HES'lere karşı e, mücadele etmek için bir eylem yani. çağrısında Hı -hı. bulundu. E, Muzur Koruma Kurulu'nun e, sayfasından eylem yer ve saatleri öğrenebilir. Aynen Evet bu başvuruyu şimdi tabii bu şöyle bu projeye itiraz etti bölge halkı senin de dediğin gibi. Bunların iptal edilmesi için Ankara 3. İdare Mahkemesi'ne başvuruldu. başvuruyu değerlendiren Ankara 3. İdare Mahkemesi 2013 yılında davayı reddetti. Mahkeme kararına itiraz eden davalar temiz için Danıştay 10. Dairesi'ne başvurdu ve 10. Daire çet süreci tamamlanmadan, nuzur vadesi üzerine kurulması planlanan bu projelerin yapım izni verildiğini Muzdur Nehri üzerine baraj ve HES yapımı için mevzuat açısından ÇED olumlu kararı e, ve ÇED gerekli değildir kararı alınmadığı sürece bu projelere izin verilmeyeceğini belirtti. Ve Üçüncü İdare Mahkemesi'nin aldığı red kararını bozmuş oldu. Bunun üzerine karara itiraz eden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve firmalar karar düzeltme talebiyle tekrar danıştaya başvurdular. Evet böyle devam eden bir süreç var. Evet. Karmaşık bir süreç. Ee, Karmaşık. Bir süreçten daha e, açık bir sürece geçelim. Bir başka hı hı. haber. E, Kütahya'nın Emet ilçesinde şehir şebeke hattına içme suyu sağlayan altı kuyudan ikisinde sınır değerinin üzerinde arsenik tespit edilmiş durumda. İlçenin içme suyunun e, sağlayan Köpçe köyü yakındaki altı e, kuyunun ikisinde... Değer ne diyeceksiniz olursanız eğer e, arsenik miktar litrede 10 kilo, mikrogramın olması gerekiyorken... En fazla En fazla tabii. tabii e, bu kuyularda 27.48 mikrogram, e, bir diğer kuyuda ise 18.65 mikrogram seviyesinde arsenik tespit edilmiş. İki tane içme suyu kuyusu hı hı. kapatılmış. evet. Belediyede yapılan anonslarda vatandaşların bir süreliğine şebeke suyu içmemesi uyarısında bulunmuş. Yani şimdi bu insanlar ne içecek? Bu durumda ambalajlı suya mahkumlar büyük ihtimalle. Bu da çok hem pahalı hem de belediye ne için var? Yani bütün bunlar bir su sağlayamayacaksa ne için var diye sorabiliriz. Evet. Onu... Evet, vaktimiz varsa bir son evet, haberle Son bir haber daha. Daha doğrusu iki tane daha söyleyelim. Hı hı. Ee, şimdi bütün bu meselelere ilişkin e, az önce işte Munzur'un da çağrısını dile getirdik. Evet. İnsanlar mücadele ediyorlar. Ellerinden geldiğince bazen de canları pahasına e, mücadele ediyorlar. E, bazen de... ...nasıl söyleyelim... ...bunları hmm. hayatlarını, hayatlarını diyorlar. kaybediyorlar. Evet. Ve sadece Türkiye'de değil bu... ...bütün dünyada gerçekleşen... E, ...bir durumdan e, bahsediyoruz. Evet. Üzücü bir haber... E, evet. ...Honduraslı çevre aktivisti... ...Berta... Iı, ...Caseres... Hmm. E, ...geçtiğimiz günlerde... E, ...silahlı bir saldırı sonucu... ...evinde öldürüldü. E, öldürülmesine ilişkin olarak... ilk tepkilerde... Ee, ...şöyleydi yakınları ve işte dostları tarafından dile getirildi bu tepkiler. Onun sürdürdüğü mücadele sebebiyle ve barajda askerler ve insanlar tarafından e, öldürüldüğüne e, hmm. şüphe yok deniliyor. Yani verdiği mücadele nedeniyle ortadan kaldırılmasından bahsediyorlar. Evet. Ee, ve hükümeti e, sorumlu tutuyorlar barajdaki... E, hmm. ...şirketi, güvenlik görevlilerini sorumlu tutuyorlar. Bunda da çok yadırganacak bir e, durum yok. Çünkü Honduras özellikle Latin Amerika ülkelerinde... ...çevre mücadelesi, koruma mücadelesi veren... ...aktivistlerin başına sık sık böyle şeyler geliyor. Ee, Aha, diyebiliriz. Evet, evet diyebiliriz. Ee, Zaten şeymiş, bu Orta Amerika'nın en büyük baraj projelerinden birisi olan... Nehri üzerinde yapılacak dört tane dev baraja karşı bir kampanya yürüten bir isim. Hı hı. Yani arada çok büyük bağlantılar var, çok net bağlantılar var. Daha önceden de e, zaten Castillo son haftalarda giderek daha fazla tehdit alıyormuş, bunu yakınları söylüyor. <gülüyor> 20 Şubat'ta yine geçtiğimiz Şubat'ta e, bu Rio Blanco'da yapılan yürüyüşte göstericiler ile vali, polis, ordu, şirket çalışanları arasında yoğun çatışmalar olmuş, gözaltına alınanlar. İşte e, Kaseres daha önce de kampanyalarından dolayı kaçılmak, tecavüz edilmek, öldürülmekle tehdit edilmiş bir isim. Ve maalesef artık gerçek olmuş durumda. E, ama bu hiç kimseyi tabii mücadeleden, şey mücadeleden yıldırmıyor. Bizi de yıldırmıyor. Yani sonuçta çok önemli bir isimdi. E, bir ilham kaynağıydı. İlham kaynağı olmaya da devam edecek. Evet. Diyelim. Bu evet. haftalık bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.